Bismillahirrahmanirrahim Ali İmran Suresi Bu sure kardeşlerim aynı Bakara Suresi'nde olduğu gibi Medeni surelerdendir. Bir başındaki başından 83. ayete kadar olan kısmı neglen heyet hakkında nazil olmuştur. Bu heyetin gelişiyle alakalı Ayetleri geldikçe yer yer izah edilecektir. Hz. dokuzuncu senesinde olmuştur bu vaka. <gülüyor> e, bu surenin faziletine dair hadislerden de birçok şeyler gelmiştir ve bunu Bakara suresinin başında zikretmiştik. Alimler suresi onun da içinde Ayet el olan ayetler vardır. Allah subhanahu ve teala'nın kendisine ayetlerle rükke yapıldığında veya onlarla yaklaşıldığında veya dua edildiğinde Allah subhanahu ve teala'nın reddetmeyeceğini söylediği ayetlerde mevcuttur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden dörde kadar Elif La min Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur Hay ve kayyumdur Sana kitabı hak ile ve kendisinden öncekilere doğrulayıcı olarak indirdi Bundan önce de insanlara yol gösterici olarak Tevrat ile İncil'i indirmişti Biz de hak ile batılı ayırt edecek Furkan indirdi Allah'ın ayetlerini inkar edenler için gerçekten şiddetli azap vardır. Allah azizdir, intikam sahibidir. Ey Muhammed! Sana kitabı Kur'an-ı Kerim'i hak ile indirdik. Onda asla şüphe yoktur. O Allah kadından indirilmiştir. Allah bu kitabı ilmiyle indirmiştir. Melekler de buna şahit eder. Şahit olarak Allah yeter. Yine bu kitabı sana kendilerinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdik. Kendilerinden önce semadan kulları olan peygamberlere göndermiş olduğu önceki kitapları doğrulayıcı olarak. Kur'an-ı Kerim'in doğruladığı bu kitaplar vermiş oldukları haber ve müjdeleriyle Kur'an-ı Kerim'i tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim de o kitaplarda Allah'ın Muhammed'i Resul olarak göndermesi ve Kur'an'ı ona indirmesi konusundaki haber ve müjdeleriyle mutabakat halindedir. Bundan önce de insanlara yol gösterici olarak Tevrat'ı indirmiştir. Tevrat'ı İmranoğlu Musa'ya, İncil'i Meryem oğlu İsa'ya Kur'an'dan önce zamanlarında bir hidayet olmak üzere indirdi. Furkan'ı da indirdi. O hidayetten dalaleti hak ile batılı tıpkımla doğruluğu ikretmiş olduğu cetlerle açık delillerle kesin buhânlarla birbirinden ayrıcıdır. Allah onu beyan beyan ediyor, zihinlere yerleştiriyor, ona iletiyor ve ona dikkat çekiyor. de Rebi İbn İbn Enes'ten buradaki Furkan'ın Kur'an-ı Kerim olduğunu nakletmişlerdir. Tabi doğrusunu Allah bilir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onları inkar edip batıla dönenler, işte onlar için kıyamet gününde gerçekten şiddetli azap vardır. Allah azizdir. Cenab-ı civarı sağlam, korunmuş ve saltanatı büyüktür. İntikam sahibidir. Ayetlerini yalanlayan, şerefli, Rasullere ve büyük peygamberlere karşı çıkanlardan intikam alacaktır. 5 evet. ve 6 Şüphesiz ki gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. <gülüyor> Allah subhanahu wa göklerin ve yerin kaybını bildiğini onlardan hiçbir şeyin kendisine gizli olmadığını haber veriyor sizi analarınızın rahimlerinde dilediği şekilde kadın, erkek, güzel şirkin, bedbaht ya da mesut olarak şekillendirip yaratır yaratan da olur ondan başka hiçbir ilah yoktur ilah olmaya sadece ve tek olarak o müstahaktır. Nihayet izzet, hikmet ve hüküm sadece onundur. Bu ayette kardeşlerim Meryem oğlu İsa Allah'ın kulu ve yaratılmış olduğu açıkça belirtilmekte. Allah diğer insanları nasıl yaratmışsa onu da anasının rahminde şekillendirmiş, sonra dilediği şekilde yaratmıştır. İsa aleyhisselam yaratılmış halden hale girmiş iken Hristiyanların iddia ettikleri gibi nasıl ilah olabilir? Cenab-ı Hak bakın onlara nasıl cevap veriyor. Sizi analarınızın karnında üç karanlık içinde bir yaratılıştan sonra öbür yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. İşte bu Rabbiniz olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Böyleyken siz nasıl olup da haktan döndürüyorsunuz diyor. 6'da. Bu noktada yaratılışa eğer dikkat edecek olursak Adem'in yaratılışı da yaratılıştır. Adem Aleyhisselam'ın. Yoksa topraktan yaratılmış. İsa Aleyhisselam'a bakıyorsunuz. İsa Aleyhisselam'ınki de yaratılış. babasız yaratılma. <gülüyor> Hava annemize bakıyoruz. Adem Aleyhisselam'ın eğek yemeğinden, etten kandan yaratılması ve Ademoğlunun neslinin devam etmesine de baktığımızda bir çiğnem etten, bir meniden diyor. Ama neticede hepsinin yaratılışı da nedir? Yaratılmadır. Allah subhanahu ve teala yarattığı kulları kendisine eş hoşmamalarını ve kendisine isyan etmemelerini ve kendisine hangimizin ameli daha güzel onu denemek için yarattığını ne atıyor? Söylüyor. Ben dinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. 7-8 ve 9'da Sana kitabı indiren odur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğer bir kısmı da müteşabihtir ki işte kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve Teville yeltenmek için müteşabih olanlara uyarlar. Halbuki onun gerçek tevilini ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar biz ona inandık. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ancak akıl sahipleri düşünebilirler. Ey Rabbimiz bizi hidayetine erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Katından bize rahmet lütfet şüphesiz sen, en çok lütfeden sensin sen. Ey Rabbimiz, muhakkak ki geleceğinden şüphe olmayan bir günde insanları toplayacak sensin, şüphesiz ki Allah vaadinden denmez. Amin Ya Rabbi. Allah subhanahu ve teala bu yedinci ayette de zikrettiği gibi bir hukuku, bir usulü ortaya koyuyor. Kur'an'da muhkem ayetler bulunduğunu ve bunların ummul kitap yani Kur'an'ın anası olduğunu haber veriyor. Bunların dalaletlerinin açık, hiç kimseye kapalı olmadığını, Kur'an'da diğer bir kısım ayetlerinin daha olduğunu, bazı insanlara dalaletleri kapalı gibi görünür. Şimdi bu ayetleri açık olan ayetlerin ışığında düşünür, inceler. Ve müteşabih ayetleri muhkemlerle birlikte değerlendirirse hidayet oluşur aksini yapan da dalalete düşer işte bunun için Allah subhanahu ve teala sana kitabı indiren odur onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır buyuruyor onlar şüphe ve tereddüt esnasında dönülecek müracaat edilecek asıllardır diğer bir kısmı da müteşabihdir <Gülüyor> delalet yönünden muhkem ayetlere uygun manaya delalet etmeleri ihtimali yanında Allah'ın bu ayetlerdeki maksadı yönünden değil de sadece lafız ve terkip yönünden başka bir şeye delalet etmeleri de mümkündür. Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz size kalbinde hastalık olanları söyleyeyim mi? diyor. Ayşe annemiz söyle ey Allah'ın Resulü dediğinde ne zaman ki insanların muhkemi bırakıp müteşabihle uğraştıklarını görürsen işte kalplerinde hastalık olanlar bunlardır diyerek uyarmıştır. Ve onlardan ateşten kaçar gibi kaçın demiştir. Muhkemler kitabın anasıdır. Ve onları okuduğunda ben muhkemem diye orada onları ne olduğunu görürsün. Yani namazı kılın zekatı verin diyor. Nasıl? Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece kılın. Zekat gelin diyor bunun şeyini benden alın. İşte şu maldan şu kadar, şundan şu kadar hep Allah subhanahu ve teala'nın indirmiş olduğu ayetleri Resul ne yapmış? Açıklamıştır. Ama müteşabi ise burada hiç kendini yorma bunu oku iman et. Bu sana yeter diyor. Bu konuyla alakalı e, El-İtqat fi ulumul Kur'an diye İmam-ı iki ciltlik çok güzel bir eseri vardır. E, Kur'an ilimleri ansiklopedisi adı altında. Bu meseleyi derin bir şekilde güzel bir şekilde almış. Delilleriyle birçok meseleyi de ortaya getirmiştir. Okumak isteyen e, bu konu hakkında gerçekten bilgi edinmek isteyen arkadaşlar bu kitabı alıp okuya bilirler. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam efendimiz ümmetinden bir kavim vardır. Onlar Kur'an okurlar da onu kötü ve kuru hurma gibi dağıtırlar. Tevili mümkün olandan başka manalara tevil ederler. Allah Teala buyuruyor ki: "Halbuki onun gerçek yorumunu ancak Allah bilir." Kıraat imamları burada durup durulmayacağında e, iktiraf etmiştir ve demişlerdir ki mesela İbn Abbas bir kimsenin anlamakta zorluk çekmediği tefsir Arapların dillerinden dolayı bildikleri tefsir ilimde derinleşenlerin bileceği tefsir Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği tefsir diye e, bu şekilde bir sıralamaya gitmişlerdir ve yine İbn Abbas bu ayet hakkında bir kısmı muhkem, belki kısmı müteşabihtir ayet hakkında. Halbuki onun gerçek yorumunu ancak Allah bilir. Derinlenmiş olanları ise, ilimde derinleşmiş olanları ise ancak ona iman ettik derler buyurulmuştur. sallallahu aleyhi ve Yine İbn Kıbab Ali sallallahu aleyhi ve sellem'den onun tevilini, yorumunu ancak Allah katındadır. İlimde derinleşmiş olanlar biz ona inandık derler diye nakletmiştir Gümrü Seleme'den gelen bir rivayette ise kardeşlerim ve Vesselam Efendimiz ey kalpleri döndürücü beni kendi dinin üzerine sabit kıl diye dua eder sonra ey Rabbimiz bizi hidayetine ezdirdikten sonra kalplerimizi saptırma katından bize rahmet ver şüphesiz en çok bağışlayan sensin sen ayetini okurdum yine Musa ve Müsenne kanalıyla gelen bir rivayette ben dedim ki ey Allah'ın Resulü bana kendim için dua edeceğim bir dua öğretmez misin evet öğretirim dedi ey Muhammed'in Rabbi olan Allah'ım günahımı bağışla kalbimden kinleri gider beni fitne sapıklığından kurtardı buyurdular sonra İbni Merdiyeh der ki bize Süleyman İbn Ahmet Ayşe annemizden şöyle rivayet etmiştir ve vesselam efendimiz çok kere ey kalpleri döndürücü kalbimi dinin üzere sabit kıl diye dua ederlerdi ben ey Allah'ın Resulü bu duayı ne kadar çok yapıyorsunuz dedim buyurdular ki Hiçbir kalp yok ki Allah'ın parmaklarından ikisi arasında bulunmasın. Eğer o kalbi doğrultmayı dilerse doğrulur. Kaydırmayı dilerse kaydırıverir. verir. Allahü Teala'nın Rabbimiz bizi hidayet erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize bir rahmet ver. Şüphesiz en çok bağışlayıcı sensin sen buyurmuştur. Amin Ya Rabbi. Yine onlar dualarında ey Rabbimiz Ey Rabbimiz muhakkak ki geleceğinden şüphe olmayan bir günde insanları toplayacak sensin. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez derler. Ey Rabbimiz sen mahlukatı sana döndükleri günde bir araya toplayacaksın sonra aralarını ayıracak, ihtilaf ettikleri konuda onlar hakkında hüküm vereceksin. Dünyada işledikleri hayır ya da kötülüklere göre amellerine göre hepsinin cezalarını ve mükafatlarını vereceksin. Bu da teminde Bakara suresinde dediğimiz gibi dua üzerine eee Allah Subhanahu ve Teala'nın dua ile alakalı örneklerini veriyor. Dua etmemizi isteyen de Allah azze ve celle nasıl dua edip ne isteyeceğimizi öğreten de Allah Subhanahu ve Teala. Evet. 10 11 Doğrusu küfredenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara bir şey sağlamaz. Ve onlar ateşin yakıtıdırlar. Tıpkı firavun hanedanının ve onlardan öncekilerinin yaptığı gibi. Onlar ayetlerimizi yalanladılar da Allah günahlarından dolayı onları yakalayıverdi. Allah azabı çok şiddetli olandır. Allah subhanahu ve teala kafirlerin cehennemin yakıtı olduklarını haber veriyor. O gün zalimlerin mazeretleri fayda vermez. Lanet onların yurdunun kötüsü de onlarındır diyor. Onlara dünyadayken verilen mallar ve çocuklar kendilerine fayda vermeyecek. Onları yakıcı azaptan kurtaramayacak ve bu konuda Cenab-ı Allah onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak onlara dünyada azap etmeyi ve kafir oldukları halde canlarının zorla çıkmasını diler buyuruyor. Tevbe 85'te. Evet. Kimi insan mal toplar, birçok çocuğu olar, olur, övünür değil mi? Ama bakın burada Allah subhanahu ve teala bu onlara diyor ancak dünyada azap bunun için verildi diyor. Küfr edenlerin diğer diğer gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Az bir geçim sonuna varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir yataktır. Alimdan 196, 197. Burada da Allah'ın ayetlerini ve Peygamberini yalanlayanlar kitabına muhalefet edenler, Onun Peygamberlerine gönderdiği vahiyden faydalanmayanlar var ya. Hiç de onların malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir şey sağlayamaz. Onlar cehennemin yakıtıdırlar. Yani odunlarıdır. Nitekim başka bir ayette siz de Allah'tan başka taptıklarınız şüphesiz ki cehennem odunusunuz. Enbiya 98. Evet, İbn Abbas'tan gelen bir rivayette <gülüyor> biz Mekke'deydik. Bir gece aleyhissalatü vesselam kalktı ve üç defa ey Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu. Ömer kalktı ve evet dedi. Sabah olunca aleyhissalatü vesselam İslam mutlaka galip olacak ve küfür geldiği yere gerisin geriye çevrilecek. Sizler İslam'ı denizlere taşıyacaksınız. İnsanların üzerine öyle bir gün gelecek ki İnsanlar Kur'an'ı öğrenip okuyacaklar ve biz Kur'an'ı okuduk ve anladık. Bizden daha hayırlı olan var mı diyecekler. Bir bakın hele. Onlarda hayrın zerresi var mı? Ey Allah'ın resulü onlar kimlerdir dediler. Onlarda sizden sizin dininize mensup olan ahvanınızdır ve işte onlar cehennemin yakıtıdırlar cevabını verdi sanki günümüş. evet doğru sanki fazla sanki fazla burada yardımcımız var evet. sanki salam burada hadisi tekrar baştan okuyayım inşallah aleyhissalatü vesselam efendimiz diyor ki İslam mutlaka galip olacak ve küfür geldiği yere gerisin geriye çevrilecek sizler İslam'ı denizlere taşıyacaksınız buralarda bir sorun yok insanların üzerine öyle bir gündelecek ki insanlar Kur'an'ı öğrenip okuyacaklar ve biz Kur'an'ı okuduk ve anladık bizden daha hayırlı olan var mı diyecekler bir bakın hele diyor onlarda hayrın zerresi var mı sahada merak ediyor bunlar ki yani Muhammed ümmetim olacak. Onlar da sizden diyor. Sizin dininize mensup olan insanlardandır. diyor. Ama onlar cehennem yakıtı diyor. Allah subhanahu ve teala böyle duruma düşmekten bizleri korusun. Hatta en yakın Darimi'de bu Davud'da bulursunuz. Ümmetimin diyor münafıklarının çoğu Kur'an hafızlarıdır diyor. Çok ilginçtir yani. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu rivayetlerin çoğunun i̇bn Mace'nin mukaddemesinde, i̇bn Mace Allah kendisinden razı olsun, çok güzel toparlamış. Onlar Kur'an okuyacaklar, gırtlaklarından aşağı geçmeyecek diyor. Saçları tıraşlı, yaşları genç, hülyaları bozuk olacaktır. Onlar Kur'an okuduğunda sen dinlersin diyor. Ama o aşağı geçmeyecek. Onlar puta tapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşacaklar. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Veyahut bir rivayette hamurun kıldan ayrıldığı gibi dinden çıkacaklar diyor. Sanki bu ayetin izahı. Allah subhanahu ve teala bizlere hayır ihsan etsin. Anlattığı dininden razı olan Allah'tan korkan, nefsini, hevasını Allah'ın dinine göre eğiten ve o yolda ölenlerden eylesin. 12 Küfredenlere siz mutlaka yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü döşektirdi. 13 Karşılaşan iki topluluğun durumlarında sizin için ibret vardır. Biri Allah yolunda dövüşüyordu, diğeri ise kafirdi. Onlar öbürlerinin kendilerinin iki katı olduklarını gözleriyle görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler, görebilenler için bunda ibret vardır. Bu ayet-i kerimelerde biraz seyir değişti. Burada Allah subhanahu ve teala, Ey Muhammed kafirlere de ki diyor, siz dünyada mutlaka yenilecek kıyamet gününde de toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü döşektir diyor. Ee, Asım İbni Ömer İbni Katade'den rivayette şöyle nakleder. ve Vesselam Bedir'de elde ettiklerini edip de Medine'ye döndüğünde Yahudileri Beni Kaynuka pazarında topladı. Ve ey Yahudi topluluğu! Allah Kureyş'in başına getirdiğini sizin başınıza da mı getirmesini istiyorsunuz? Müslüman olun buyurdu. Onlar da Ey Muhammed, Kureyş'ten bir grup insanı öldürmen seni gururlandırmasın. Onlar harbetmeyi etmeyi bilmeyen tecrübesiz kimselerdi. Vallahi bizimle harbetseydin bizim nasıl insanlar olduğumuzu anlardın deyip meydan okudular. İşte bunun üzerine Allah Sübhanu ve Teala bu iki ayeti Okuyarak İstavrola, işte bu iki ayeti indirerek onlara gerekli cevabı vermiştir. Ve onlar dünyada da gerçekten yenilmiş, zelil, perişan olmuş ve onların ahirette gideceği yerde cehennem Evet. Aynen İslam'ın sarayını kuşatan sahabeler. Ali sallallahu efendimizden sonra olmuştur bu vaka. Ne yaptılarsa bir türlü şehre ele geçiremiyorlar. Kitap düşüyorlar, yiyse düşüyorlar. Sahabelerden bir tanesi kalkıyor. Ben ne Ebu Eyyub el-Ensari. Yanlış hatırlamıyorsam. Allah onlara rahmet etsin. Vallahi diyor ben işittim ki, Ali sallallahu alaihi wasallam size Kistan'ın sarı altınlarını Kayser'in Kayser'in beyaz altınlarını vaat ediyorum. Vallahi benim Resulüm yalan söylemez. Bunların altınları bizim. Allah Resulü bunları bize vaat etti deyince inanın o gün o saray düşüyor. Yani Allah'ın vaadi her zaman haktır. Yeter ki insanlar inansın. Yeter ki Allah Azze ve Celle'ye güvensinler. Allah Subhanahu ve Teala ilerideki ayetlerde gelecek sizin görmediğiniz yerden 3000 tane, 5000 tane işaretli meleklerle sizlere yardım edilir demiştir. 14 ve 15 Kadınlardan, oğullardan, kantar kantar altın ve gümüşten, nişanlı atlardan, develerden ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük İnsanlar için süslenip hoş göründü. Bunlar dünya hayatının geçimidir. Oysa gidilecek yerin güzel olanı Allah katındadır. Evet. Peki size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takvaya erenler için altından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada devamlı kalacaklardır. Tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır ve Allah kullarını hakkıyla görendir burada Allah subhanahu ve teala dünya malının değeriyle ahiretteki müminlerin alacağı mükafatı karşılaştırıyor Allah subhanahu ve teala bu ayetlerde insanlar için süslenip hoş görülen dünya hayatında kadın ve çocuklardan neşet eden çeşitli zevkleri haber veriyor. İşe dikkat ederseniz kadınlardan başlıyor. Zira dünyadaki fitnelerin en şiddetlisi onlar yüzündendir. Burada e, dikkat edilmesi gereken kardeşlerim Allah subhanahu ve teala e, bildiriyor ama kadınlara burada bir fitne aracı veya şu bu yönünde bakma değil ama iblisin direkt yaklaştığı noktanın bu nokta olduğunu ve buradan da girdi mi bu fitnede başarılı oldu mu birçok şeyde başarılı olacağını söylüyor ve hatırlarsınız belki duymamışsanız aleyhissalatü vesselam efendimiz ne diyor benden sonraya erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne yani intihan bırakmadım buyuruyor. Ancak kadınlar ile ilişkilerin maksadı iffet, namusu koruma ve çocukların çoğalması olursa bu elbette arzulanan bir husustur diyor. Nitekim hadis-i şeriflerde evlenme ve bu surette de çoğalma teşvik edilmiş. Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin en hayırlısı kadınları en çok olandır demiştir. Dünya bir meyitadır, maldır. Onun en hayırlı meyitadesi ise salihâ bir kadındır. O ona baktığında neşelenir, ona bir şey emrettiğinde yerine getirir, itaat eder. Yanında olmadığın zaman ırdını ve malını korur demiştir Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Yine Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve sellem Kana kadınlar ve güzel koku sevimle kılındı. Göz nurum ise namazdadır. Ayşe annemiz diyor ki, atlardan sonra Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en çok sevdiği kadınlar demiştir. Çocukları sevme, bazen öğünme ve zinet için olur ki bu ayetin hükmüne dahil olur. Bazen de neslin ve yalnız Allah'a ibadet eden Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem ümmetini çoğaltılması gayesinde matıf olur. Bu ikinci gaye olursa elbette güzel bir şeydir. Nitekim Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz çok seven ve çok çocuk doğuran kadınlarla evleniniz. Zira kıyamet gününde ben sizin çokluğunuzdan övüneyim buyurmuştur. Evet. 16 ve 17 Onlar ki ey Rabbimiz biz gerçekten iman ettik. Artık günahlarımızı bize bağışla ve o ateş azabından bizleri koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden ibadet edenler, infak edenler ve seherler de Allah'tan mağfiret dileyenlerdir. Bu ayet-i kerimede ise kardeşlerim, sabır ve sabredenler, fiil ve fail ilişkisi olanlar ön plana çıkıyor. Allah subhanahu ve teala kendilerine bol bol sevap vaat ettiği takvaya eren kullarını anlatıyor ve diyor ki Onlar ki ey Rabbimiz biz, biz gerçekten sana kitabına ve Resul'una iman ettik. Artık sana olan imanımız ve bize gönderdiğin din karşılığı olarak günahlarımızı fazlın ve merhametinle de işlerimizi kusurlarımızı bağışlar. Ve bizi o ateş azabından koru derler sonra buyuruyor ki ibadetleri yerine getirmede ve haramları terk etmede sabredenler zor amellere sarılmakla iddia etmekte oldukları imanlarında doğru olanlar gönülden ibadet edenler ibadet olmak üzere akraba ve yakınlara infak eden toplumun ihtiyaçlarını karşılayan ve muhtaçlarına yardım etme gibi infak etmekte yükümlü bulundukları yerlere Harcamak suretiyle mallarını Allah yolunda infak edenler ve seherlerde Allah'tan mağfiret dileyenlerdir. Ayetin bu kısmı seher vakitlerinde mağfiret dilemenin faziletine dalalet etmektedir. Rivayete göre Yakup Aleyhisselam oğullarına sizin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim dediğinde onlar hakkında mağfiret isteğini seher vaktine bırakırdı. Evet. Buhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam her gece gecenin son üçte biri kaldığında Allah Subhanahu ve Teala dünya semasına iner ve şöyle buyurur yok mu bir isteyen ki isteğini vereyim yok mu bir dua eden ki icabet edeyim yok mu mağfuret dileyen ki onu bağışlayayım buyuruyor bu ta seher vaktine kadar devam ediyor. Allah subhanahu ve teala ona erenlerden onu takip edenlerden eylesin. Yine Ayşe annemizden gelen bir rivayette Bukhari ve Müslüm naklediyor. ve vesselam gecenin evvelinde ortasında ve sonunda vitir kılardı. Ve vitri seherde bitirirdi buyurmuştur. Abdullah İbni Ömer gece namazı kılar ve nafiye seslenerek seher vakti geldi mi diye sorardı. Ondan evet cevabını alınca da dua ve istiğfara başlar, sabaha kadar devam ederdi. Evet. Enes diyor ki, gece namaz kıldığımızda seher vaktinin sonunda 70 kere istiğfara etmekle emrolunmuştuk. Yani bu Davut'ta gelen bir ifade de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Günde en az yetmiş kere, bir rivayette de yüz kere tövbe istifar ediyor. Ayşe annemiz diyor ki, Allah'ın Resulü diyor, sen gelmiş geçmiş günahlara af birisi olduğun halde, bu nedir diyor, şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe diyor, muhakkak ki benim de kalbim perdelenir, muhakkak ki günde ben de en az yüz kere Rabbimden, tövbe istifar dilerim diyor. İşte bunu duyan sahabe, Bunu duyan sahabeler aynı kendilerine bunu dostur edinmişlerdir. Muhakkak ki diyor benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki günde ben de en az yüz kere tövbe istifarda bulunurum diyor. Allah subhanahu ve teala anlayanlardan eylesin. 18, 19 ve 20. ayetler Allah şehadet etti ki gerçekten ondan başka ilah yoktur melekler ve ilim sahipleri de adaleti ayakta tutarak buna şehadet ettiler ondan başka ilah yoktur o azizdir hakimdir gerçekte Allah katındaki din İslam'dır ancak kitap verilenler kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastan dolayı ayrılığa düştüler kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz ki Allah hesabı çabuk görendir seninle tartışmaya girişirlerse, ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim de. Kendilerine kitap verilenler ve kitapsız ümmülere siz de İslam oldunuz mu de. Eğer İslam olurlarsa doğru yola girmişlerdir. Şayet yüz çevirirlerse sana yalnız tebliğ etmek düşer ve Allah'a kullarını görendir Evet, Allah Azze ve Celle şehadet ediyor şahit olarak Allah yeter zira şahitlerin en doğrusu ve adaletlisi konuşan söz söyleyenlerin de en doğrusu odur ondan başka ilah yoktur bütün yaratıkların tek ilahıdır herkes onun tarafından yaratılmış ve onun kulları olup ona muhtaçtırlar o ise kendinden başkasından müstahilidir. Nitekim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala lakin Allah sana indirdiklerine şahitlik eder ki onu bile bile indirmiştir. Melekler de şahitlik ederler. Esasen şahit olarak Allah yeter. Nisa 166'da i̇bn Ahmed Ahmet Kalipet Kattan'dan süvaliyet ediyor. Ticaret için küfeye geldim ve Ameş'in yakınında bir yere konakladım. Oradan ayrılacağım gece teheccüd namazına kalktı. Namazda bu ayetleri okudu ve şöyle dedi. Allah'ın şehadet ettiği şeye ben de şahadet ediyor ve bu şehadeti Allah'a emanet ediyorum. Bu şahadetim Allah katında bir emanettir. Allah katında din İslam'dır. Bunu defalarca tekrarladı. Ben kendi kendime bu muhakkak bu konuda bir şey duyucu dedim. Ve sabahleyin ona vedalaşmaya gittiğimde, Ey Ebu Muhammed, senin bu ayeti tekrarladığını duydum dedim. Bunun üzerine o, o ayetteki şey haber ve faziletten haberin yok mu dedi. Ben, ben bir aydır senin yanındayım, bu konuda bana bir şey söylemedin dedim. Ameş, vallahi sana bunu bir seneden önce söylemem dedi. <gülüyor> Orada bir sene kalarak ona hizmet ettim. Bir sene olunca Ey Ebu Muhammed Bir sene geçti dedim Ameş dedi ki Bana Ebu Vail Abdullah'tan rivayet etti ki Aleyhisselatü Vesselam Emanet ya da şahadet. Bu iki sahip Kıyamet günü getirilir Allah Azze ve Celle şöyle buyurur Kulum bana ant verdi Ahitte bulundu Elbette en fazla ben Ahde vefa gösteririm Kulumu cennete sokulur. Evet. Allah katında din İslam'dır ayeti Allah tarafından onun katında İslam'dan başka hiçbir dinin kabul edilmeyeceğinin ilanıdır. İslam, Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlerin Allah'tan getirdikleri ve haber verdikleri dine uymaktır. Peygamber gönderilmesi Muhammed Aleyhisselam ile son bulmuştur. Böylece onun yolu onun yolunun dışında Allah'a giden diğer bütün yollar kapatılmıştır. O halde ve Vesselam'ın gönderilmesinden sonra kim onun dininden başka bir din ararsa veya bununla Allah'a vardığını iddia ederse o kabul edilmeyecektir. Nitekim başka bir ayette ise Rabbimiz kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul görmez buyurmuştur al 85'te. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendilerine kitap verilenlerin kendilerine peygamberler gönderilip kitaplar inzal edilmek suretiyle aleyhlerinde hüccetler olmasından sonra ayrılığa düştüklerini haber vererek şöyle buyuruyor. Bakın dikkat edin. Ancak kitap verilenler kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastan dolayı ayrılığa düştüler. Birbirlerine karşı çıktılar, anlaşmazlığa düştüler, birbirlerini çekememezdik Çin ve birbirlerine karşı sırt çevirmeleri sebebiyle hak üzerinde de ayrılığa düştüler. Birilerinin diğerlerine olan kin ve düşmanlığı doğru bile olsa onları karşı tarafın her söz ve işine karşı olmaya sürükledi. Sonra buyurdu ki, kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, Şüphesiz ki Allah hesabını çabuk görendir. Kim Allah'ın kitabında indirmiş olduğu şeyleri inkar ederse Allah buna karşılık olarak onu cezalandıracak. Bu yalanlamasından dolayı onu hesaba çekecek. Ve kitabına muhalefetinden dolayı azabına çarptıracaktır. Aynı bu ayetin muhtevasında daha önce Bakara 213. ayette de geçti. Allah subhanahu ve teala Burada da aynı şekilde geçerek tekrar bir hatırlatma yapıyoruz. Peki benim yolum işte budur. Evet. Allah subhanahu ve teala kulu ve Ali aleyhissalatü vesselam'a Hristiyanları, Yahudileri ve Ümmi müşrikleri Allah'ın gönderdiği kitaba ve dinine ve yoluna daveti emrederek kendilerine kitap verilenlere ve kitapsız Ümmilere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 ve haksız yere peygamberleri öldürenlere insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere, işte elem verici bir azabı müjdele. İşte bunlar o kimselerdir ki dünya ve ahirette amelleri boşa gitmiştir. Ve onların hiç yardımcıları da yoktur. Allah subhanahu ve teala burada yine ehli kitabı zemm diyor Kardeşlerim ve bu Allah'ın ehli kitabı zemmetmesi, kötülemesi. Zira onlar gerek eski peygamberlerin gerekse yeni peygamberlerin kendilerine getirip tebliğ etmiş olduğu Allah'ın ayetlerini peygamberlerin hiçbir günahı olmadığı halde sırf kendilerini küçük görerek inkar etme yalanlama suçunu işlediler. Hatta Allah'ın dinini kendilerine tebliğ ettikleri zaman bazı peygamberleri öldürdüler. Ortada peygamberlerin onları Hakk'a davetinden başka öldürmelerini gerektirecek bir sebep ve suç olmadığı halde. insanlardan adaleti emredenleri öldürdüler ki bu kibirin ve inadın en şiddetlisidir. Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi kibir hakkı inkar ve insanları küçük görmedir. 23, 24 ve 25 Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanları görmedin ki aralarında hüküm vermen için Allah'ın kitabına çağırıyorlar da sonra onlardan bir zümre arkasını çeviriyor. Onlar temelli yüz çevirenlerdendir. Bu onların sayılı günlerden başka bize asla ateş dokunmayacak demeleri yüzündendir. Ve uydura geldikleri şey dinlerinde kendilerini aldatmıştır. Ya geleceğinden şüphe olmayan bir günde onları topladığımız ve kendilerine zulmedilmeden herkesin kazandığı tas tamam ödendiği zaman halleri ne olacak? Allah subhanahu ve teala ellerinde Tevrat ve İncillere tutunan Yahudi ve Hristiyanları adeta protesto mahiyetinde kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanları görmedin ki aralarında hüküm vermen için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra onlardan bir zümre arkasını çeviriveriyor buyuruyor. Tevrat ve İncil'de de kendilerine emredilen Allah'a itaat konusunda Muhammed Aleyhisselam'a tabi olarak onun hakemliğini kabile çağrıldıklarında kendi kitaplarından da yüz çevirerek bunu kabule yanaşmıyorlar. İşte bu Onları kötülemenin en son derecesi ve onların inatçılıklarının ve zıtlaşmalarının bir ifadesidir. Sonra Allah Azze ve Celle bu onların sayılı günlerden başka bize asla ateş dokunmayacak demeleri yüzündendir. Onları Hakk'a muhalefete sürükleyip buna cesaret ettiren husus onların Allah'a karşı yapmış oldukları şu iddialarıdır. Dünyadaki her bin yıla bir gün olmak üzere Cehennemde sadece yedi gün azap göreceğiz. Bunun tefsirini daha önce Bakara suresinde gördük. Yedi bin kalacak öyleyse her bine bir gün kaldık mı yedi gün sonra ateşten çıkacağız diyorlardı.